446. konu: Ücretle cihada gitmek. Avef bin Malik şöyle anlatıyor: Hazreti Peygamber beni bir askeri birlikle gönderdi. Bir kişi bana, "Eğer ganimetten bana bir pay verirsen seninle beraber gelirim." dedi. "Sonra elinize ganimet geçecek mi, geçmeyecek mi bilemiyorum. Bana bir ücret verirsen gelirim." dedi. Ben ona 3 dinar ücret verdim. Böylece gazaya gittik, ganimet elde ettik. Hazreti Peygamber'den onun durumunu sordum. Hazreti Peygamber, onun dünyasında da ahiretinde de bu üç dinardan başka bir şeyin senin olduğunu görmüyorum, dedi.